Yeni keşifler yapma, dolanıp durma hevesi üzerine çokça düşündüm. Sonra yine kısıtlamalara kendini isteyerek teslim etme, alışkanlığın rayında sağ sol aldırmadan öylesine gitme içgüdüsü üzerine. Enfes. Buraya gelip tepeden güzel vadiyi seyrettim. Çet çayırı beni çekimine aldı. Orada küçük orman. Ah, gölgesine karışabilir miydin? Orada dağın doğru. Ah, oradan geniş çevreyi seyredebilir miydin?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 babasından çok selam getirdi. Yaşlılığının tekne kazıntısı olan pis yaramaz en küçük oğlunu okşayıp sevdi. İhtiyarı nasıl meşgul ettiğini, yarı sağır kulakları duysun diye sesini nasıl yükselttiğini, aniden ölü veren genç, güçlü, kuvvetli insanlardan Kars Barth'ın mükemmelliğinden nasıl bahsettiğini ve gelecek yaz oraya gitme kararını nasıl övdüğünü, son defaya göre kendisinin nasıl daha iyi, daha canlı bulduğunu söyleyişini bir görmeliydin.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 Ruhunu sarmalıyor, bir boğuk bilinçte bütün sevinçlerin bir ön sessi içinde yüzüyor, en uç kerteye dek gergindir. Sonunda bütün heveslerini kucakmak, kucaklamak için kollarını açıyor ve sevgilisi onu terk ediyor. Dona kalmıştır, aklı başında değildir, bir uçurumun kenarındadır. Etrafı çepçevre zifiri karanlıktır. Hiçbir çıkış, hiçbir umar, hiçbir sizi yoktur.